Yalnız bu camiye mahsus değil, umumi olarak söylüyorum. Cuma günleri camilere biraz erken gidiniz. Temiz elbiselerinizi giyiniz. Böyle kokmuş, kirli iş elbiselere camiye gelmeyin. Yok başka. Ona sözümüz yok kimseye. Ona bir şey diyemeyiz. Varken yapma öyle şey. Çünkü cemaati İslami'ye hürmet et ki Allah sana hürmet eder. Ümmeti Muhammed'e hürmet, Allah'a hürmettir. Ümmeti Muhammed'e riayet, Allah'a riayettir. İnsanlara teşekkür Allah'a teşekkürdür. O sırrı sen bilemesin daha henüz. Bilenler bilir. Ve mücemmunuzu ile Cuma Cuma'ydı. Ve her her her camide böyle yol gitçe yere namaza durma. Bir önüne sütüre koysunlar. Cuma namazının farzından sonraki sünnetleri yani bu efendim zuhur ahırları kıl. Terk etme yarın namazı bırakma. Ben Şadiyim. Şahpil'den iki de bir selamlar. Yahut kazanız varsa kaza namazı kıl. Yoksa iki de bir selam verirsin. Namazdan karar gelmez. Allah zarar gelmez. Allah'a secdeden zarar gelmez. Allah demekten zarar gelmez adama. Temiz elbislerinizi giyiniz. Her camiye böyle. Ve bunu yayın herkese. İşte, ben işte bir, bu, bir haber olarak söylüyorum. İşte yani kirli gidiyorsun bana sen değil. Yayınız bunu ibadullah'a, etrafa bu şekilde. Öyle ayak, kokulu ayaklar. Soğan, samsak yemiş. Ağzı kokuyor falan. İbadullah'ı incitmeye hakkı yoktur. Allah'a kaset ederim ki, muhbir-i sadık Muhammed Mustafa, Küllü Müzeyin Fındar haberini vermiştir. Manası her eziyet veren cehennemde duruyor Peygamber. Halka eziyet etmeyeceksin. Nazik olacaksın, kibar olacaksın çünkü müminiz. Çünkü Muhammed'isin. Selamünaleyküm.